Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bereket Dağı Yazan Fide Acarlar, Dramatürk Bilge Bölükbaşı, Yöneten Nurşen Gürgin Koç, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar, Şirko, Nihat Hakan Güney, Gülçile, Özlem Ersönmez, Baba, Uşak ve Albalık, Hüseyin Soysalan, Doğu, Eray Eserol, Kadın, Buket Türk Yılmaz, Yaşlı Bilici, Nurtekin Odabaşı, Çocuk Korosu, Yasemin Şişli, Deniz Özaydın, Elvan Eker. Her kimin pürüz gönlünde, lanet dilinde, ilendikçe ilenir, lanetinde dönenir. E, eh, sen de kimsin? Dinle, efsanedir. Karadonlu kır atın kendinden geçişidir, yükselip göğe erişidir. Efsaneyle filan işim olmaz benim amcam. Kır atın sahibi, canlar fatihi, yedi köyün sahibi, yedi köyün sahibi... 10 Neler oluyor? Neler oluyor? Neredeyiz? Her yerdeyiz. Sen kimsin? Gülçilen'in babası. Konağın uşağı, derenin balığı. Anlamadım. İyi bak. iyi dinle. Gülçilen'in babasıyım işte. Yedi köyün sahibi, canlar emanetçisi a sensin. İstediğin kadını, kızı seçersin. Yalvarırım sana, benim kınalı kuzumu götürme şirko. Süratını, çiynet kemiklerimi vermem bir tanemi. Ben miyim yedi köyün sahibi? Konağım mı var benim? Var, öyledir, efsanedir. Bu yer senindir. Sen şirkosun. İliğimdedir ağlı kemiğinde. Söyle söyleyeceğini. Et edeceğini. Varlığım gözümü aldı. Aklım yolundan şaştı. Madem ağayım. Durma. Neden durayım? Durma. Sür. Sür hatını üstüme. Durma. Ay. Eskiden babandı, şimdi daha çok saman çuvalı. Babam gitti babam. sırlamayı. Bugün senin bayramın. Daha teke tek etek diye almadım atımlar. Yalnız sen gel, gel bakayım şöyle. Bırak beni bırak. Neşodur oh. gözün yaşına bakma mı? Hadi Kara koş, koş. Kara çaput yüreğinde kara bulut Üç günde konağa yasa saldın Sen ne laftan anlamaz kızsın Çıkamazsın dışarı Hevesini alacak ki aa. O zaman istesen de kalamazsın Şimdi kuş olsan Bir yana uçamazsın Olurum uçarım Vay başıma Hele bakın da uğursuza Böyle şu uğursuza Şirko ağa Ah Şirko'a ne buldun da koydun bunu konağa? Ay ne diyeyim ben sana? Gülçile aşağı, gülçile yukarı. Kaç kadın girdiyse konağa, topunun adı etekli. Bir şunun adı sana belli. Gülçile. Hay ne diyeyim ben sana Şirko'a? Zamanında biz de genç değil miydik? Sırnaşırdık, oynaşırdık mırıl mırıl kapında. Ya sen ne ettin? Gülçile gülçile. Bu mu senin gönlünün yakışı? Tırnakları sivri yaban vaşa. İnşallah parçalar da etlerini. Parçalarım. Sus. Kalkmaz el ağaya. Ellerin gelmez bir daha iki yanına. Gelmesin. Ay Şirko Ne diyeyim ben sana? Kolaydı söylemesi. Adam et koy yoluna. Yol değil bunun yolu. Dağın yabanı vaşal. Koy gitsin ağam Bırak gitsin Koymaz bırakmaz Gözünde bir bakış Gül çile gül çile Bakmasın Sen misin ağanın gözünün sahibi O ki Kalk gel buraya Kalk dedim sana Bak dışarıya al Gördün mü ağayı Yıldız mahmuzları takmışım Yıldız dediysem aldanma. Gökteki değil bu. Çizmedeki. Bulandı mı gönlü. Takar mahmuzu topuklar atı. Bir tur iki tur. Artık durmaz. Turlar avluyu. Günlerce kapanmaz küheylan karanın mahmuz yaraları. Ha, i̇çime çöküyor ötesi. Senin yüzünden. Biraz yüz versen. Hiç vermem. Eh, o zaman dinle. Dinle de, varsa aklını başına devşir Ah Kara, ah Kara Bekle, el ayak çekilince At. Gel yamacıma. Gel. gel. Hiş. Böyle ne etmiş sana... Eli kırılası ağa. Dur. <gülüyor> Hele şunu süreyim yarana. Bu benim merhemim. Babamdan öğrendim. Ah, babam. Benim atam. Sen ki... Adamların hası, özü, esası... Ağaki... Ah, Soysuzun başı. Nasıl iştir bu? Ben babama doyamadım. Yandım. Yandım. Yandım. Şu ayaklarını mı çiğnedin? Vah babam. Neresine bassın? Tamam, tamam, tamam. Dur can, dur. Yok senin kabahat. Vermem sana bir zarar. Gel. Gel. Mis kokulu kekik bak. Yakması yarar. Gel, gel. Ya. İşte böyle canım. İşte böyle. İşte. İşte. Şişt. Kimsin sen? Konağın hizmetkarı. Ağanın uşağı. Kız. Sen anın yasağını yıktın. Yıkmadım. Dışarı çıkmışsın. Kekik toplamışsın. Aa. <gülüyor> Bakalım neyle karmışsın. Bak. Söyleme ağaya. Kıyma bana desem. Kıymaz mısın? Kıyılır mı has adamın kınalısına? <gülüyor> Yakın gibisin bana. Sesin. Sözün. Gözün. Diyeceksin. Birdir özün. <gülüyor> Kimsin? Kimlerdensin? Uşaklardan bir uşak. Ağa sanır kendini ancak. uşakla uşağız biz. Ben buradan nasıl çıkarım? Ağanın zulmünden nasıl kaçarım? Kaçarsın. Kaçacaksın. Yalnız hep kararında kalacaksın. Ağaya yanaşmayacaksın. Ne zaman yolun şaşsa aklın... Hı -hı. ...içinin sesini duyacaksın. Bahar güneşi. Kar erişi. gülçile, gülçile, gülçile. Yamandır derenin gelişi, amandır derenin gelişi. Aman mı? Dinle gülçile kız, dinle. Dinle gülçile kız, dinle. Sakın gözünü dereye verme, dereye gözünü verme. Hangi dereye? Yalnız zamanı gelince. Yalnız zamanı gelince. Gitme. kuş garip kuş nasıl ola senin bu sesin korkudan mı korkutmaya mı vah <gülüyor> anam garibanam hala yoluma bakar mısın kocanın yasını tutar mısın hmm, anacığım <gülüyor> anacığım Ah bir temelli sussam ah çileli anacığımın yanına uçsam bir kurtulsam. Akraban neyin yok mudur yanına varsan? Sus sen kim akıl vermek kim? Sana yetmiyor seninki. Sen sanırsın akraban kalmıştır. Kollar açıktır ha kapılar adın çağırır ha. <gülüyor> ben anamsız duramam. <gülüyor> ah bebecik büyümeyeydin serpilmeyeydin ağanın gözüne girmeyeydin. Ah anam da derdi dinlemedim Çeşme başına gitme Ağanın gözüne görünme Bakar bakar anında kapar Bir güzel söylerdi gülerdim Benim başıma mı gelirdi Yok dinlemez geçerdim Sızlanma Senin derdin sana benimki bana Zaten çoktan ele gelmişsin Neydi niyetin Aa kapmasa başkası Şükret iyi yerdesin Gönlünü etmeye bak hoş görün ben ettim de ne olduysa. İşini görürsün. Gerisini bilemezsin. Aanın gözüne bir girersin. Ben girdim deni. Işık kapandığına göre e ee? Eesi yok. Ya ne demeye? İstedi. Öyle etti. Bir bakar ki öyle yaman. Bakmadığı günü ömürden silersin. Sen ne bilirsin? Bilmeyeyim. Hep böyle derler. Sonra... Çok gördük senin gibisini. Zorla gelirler, gitmek bilmezler. Aanın çiftlik evinde gün doldururlar şimdi. Eteklerinde bebeleri. Ben istemem, tövbe istemem. He, eh, seninken söyle. Sonra kendinden geçersin. Aanın peşi sıra gidersin. Gitmem. Geceleri yolunu gözlersin, adımlarını dinlersin. Gözlemem de dinlemem de babamın kanlısını. He, eh, söyle, büyük söyle. Söylerim. Sen ayı bilmezsin. Çoktan elindesin. Çoktan elimde olmalıydı o kız çoktan. Olacak bekle. Beklemem. Olsun olacaksa. Her şeyin zamanı çağı var. Ben anlamam bilici yap bir şeyler. Değil yedi köy yedi düvel hakim olsan saati gelip çatmadan durmaz çiçek meyveye. Çok değil. On on beş gün sonra güneşi kolla karın ilk erişinde tatlı sesli gümüş renkli bir dere inecek bereket dağından aşağı. ...kim olacaksa çocuğun anası... ...onu götür oraya. Dereye baktıkça bakmalı... ...hülyalara dalmalı. Dalar mı? Yok şirka. Şüpheyi atacaksın. Attım gitti. Önce kendin inanacaksın. İnandım gitti. Suyundan içsin. Derenin aynasında gelsin. Duyduğu... ...senin sesindir. İçtiği nefesindir. Yalnız dikkat et. Bir sen... ...bir kız. ...konaktan kimse çıkmasın dışarı. Gelmesin arkanızdan. Sonra? Daha ne? istediğinden hala. Sahi mi? Doğru mu diyorsun Bilici? Ah şu kar bir erise, bir erise. Erise dediğin ömrünün günleri. Eh, madem budur isteğin... ...dileyelim kar tez erisin. Erisin, erisin... erisin. Gel bakalım uşakbaşı. Ört kapıyı. Yaklaş. Vay uşakbaşı vay. Ne hadime ağam? Senin yanında değil uşakbaşı, iğnebaşı oğlan. Yok sen boyunu aşmışsın. Senin için bir söylerler. Ne övgüler ne hikmetler. Garip uşağın hikmeti ne ola ağam. Ona bunu akıl dağıtırmışsın. Akıl ne kessin uşak kısmında ağam. Şimdi tepelerim yalan söyleme. Vur Şirko ağam vur. Tutma elin havada. Vururum vurmam el benim emir benim. Sen sensin ben de ben. Bak bak lafa bak. Kapında kölen ben. Nerede kölen? Çürüyünce beden. Sesin sözünden biter sözün sesinden. Varsa verdiğin akıl ancak kadınlaradır. Tez söyle dedin? Bülçülek kıza bir şeycik demedim. Demek demedin. Onu sorduğumu ne bildin? Malum olmuştur ağam. Yoksa nereden... Dağa gideceksin. Bundan böyle bereket dağında geçireceksin. Her sabah bana haber getireceksin tamam mı? Kar erimiş mi? Su birikmiş mi? Anladın mı uşak başı? İyi gözleyeceksin. Emrin olur ağam. Bakalım ne kadarmış hikmetli uşağın soğuğa dayanması. Dur. Dur ses etme. Sus. Sen ne ettin Nasıl çıktın konaktan? Neden geldin peşimden? Ah, gidişini gördüm. Bir daha gelmeyecek misin? Kısmet. Bereket dağına giden eksik dönermiş. Gidenin ciğeri sönermiş. Kısmet. Gitme. Giderim. A'nın ekmeğini yerim. İşimi güzel ederim. Ben de geleyim. Beni burada koyma annem. Olmaz Gülçül'e kız. Sen konağa ben yola. İçinin sesini hiç unutma. Bir de yerime geleni boşlama. Adı Doğu'dur. İyi huyludur. Doğu. Doğu. Herkesin bir yıldızı. Bak bakalım. Seninki bu Anın Ağanın atlıları... Seni almaya geliyorlar. Seninle geleyim, seninle geleyim. Olmaz, olmaz çekil yoldan. Kaç, kaç! Kaçamazsan <gülüyor> uşak zorladı de aya, Saçından sürdü de. Demem. De, dokunmaz bana. Güvenir dağın soğuğuna. Ben yolcuyum yakında. <gülüyor> Emmi gitme, gitme. Unutma! Gitti mi Gitti Emmi. Ah babam. Vah uşak başına da neymiş damaltı dağdan iyi miymiş <gülüyor> vah uşak başı <gülüyor> bereket dağı seni yemiş yedi am. Soğum böyle. Tez tamam kardan nedir haberin eridi mi eriyecek mi erimedi lakin Efol karşımdan git bana iyi haber getir hadi çabuk baş baş Bittim Ben eridim kar erimedi Günler geçti kızı göremedim Gülçile Gülçile nereye gitti Nerede o Şimdi buluruz Şirko ağam Bu mudur göz kulak olman Yer yarıldı da dibine girmedi ya ağam. Keşke girse Bulur çıkarırız nereye girdiyse Girmiştir bir deliye Az bekle ağam, Az bekle Hiç beklemem Dağılın, dağılın. Bakmadık köşe bırakmayın. Bulun getirin. Sürüyün getirin. Dağılın dedim, dağılın. Kız. Burada mısın? Burada değil misin? Kime naz edersin? A efendimizin gözlerini belertirsin. Gözünün akı kapladı karasını. Sanırsın eli sopalık körbetçi. <gülüyor> Buradasın. Sensin. Ses versene. Kız. Ses ver. Yoksa burada değil misin? Sen değil misin? Ses ver sensen ve de değilsen. Heh. Ele verdin kendini Belli yerini Sandığın içi Yakaladım seni Çekme çekiştirme Heh. Seni sandık faresi Şuna da bak hele Bulduğunu kemirmiş Ne gömlek koymuş ne etek Ben güvenmeyeyim ki gömlek yiyeyim Sandığa az evvel girdim Çık çık çık çık <Gülüyor> Amanın bu muymuş aradığım bulduğum anamın on yıllık peksimeti yoksam dirim dokunma ne haddi mi anın yavuklusuna... değilim töbe değilim babamın başına yemin değilim aya yavuklu olacağım ama varırım dağdaki ayıya sus şimdi vururum ağzına vur senin baban olsa ezdiy kemikleri çat çat etse ses kulağımdan gitmese ezdirmem nersin söylersin yabacın olsa. Namusuna göz diktiği Diktirmem He, Belli yiğit kişisin <gülüyor> Ele vermezsin e, Yok mu diyeceğim De Ben bulmazsam başkası aha bulmadan bırakmaz seni Olsun azıcık daha soluklanayım Kendi kendime kalayım Kapı arkası sedir altı ocak kişi e, yok ağam Görmedim ağam yok da yok değil mi? Öyle Nedeni? Bakma öyle kız. Bakmam. Adını bağışlasan. Doğuk. <gülüyor> Sensin. Benim. Sen kimsin? Gülçüleyim. Benim. Gülçile Gülçile çilen misin be sen benim Çilen misin Sal gitsin ağam At konağından aklından Olmaz Sana kız mı yok ondan iyisi çok... Olmaz dedim sana gayri sus basarım kadar. Sustum Odada mı kilit altında mı İşte anahtarı Yemeğini verdin mi Verdim Sakın kesmeyesin yemesini içmesini Kesmem zıkkım yesin kör olası Ağuğu içsin U uşak kapıda ağam. İçeri gelecek çağırasın diye bekler. Hangi uşak? Eskisi dağdaki. Ne? Söylesene gelsin girsin. Gir gel uşak başı gel çabuk. Emreci ağam. Getirdin mi haberi? Desene be adam yaklaş. Sustuğuna bakılırsa. <gülüyor> Ağanın sözü geçmez dağın karına. Bakın de hele. Demek sözümüz... Geçme. Erimedi. Lakin erir am. Erir demek. Sen ondan önce erimeyesin. Erimek gerekse eririm. Önce iyi haber ver sonra geber hadi. Başım üstüne ağam. Başım üstüne Sonakta ağam. kimseye görünmeyeceksin. Bir ben. Kendi canımın derdinde değilim ağam. Bilsem ki kız iyidir. Senin üstüne ne vazife? Defol! nasıl olacakmış sultanlar gibi yaşar neymiş daha iyisi ay nazına da cefasına da elim gül çilesi kimsin git aa gönlümde değilsin benim doğu sensin sevindin mi <gülüyor> Ağanın yerine kim gelse iyi. Kim gelse öyle mi? Hey benim akılsız başım, yanına geleyim diye fırsat kollarım. Ağaya yakalanırsam valla yanarım, billah yanarım. Gelme yanma. Geldim. Gideyim mi? Gitme. <gülüyor> Ananın on yıllık peksimetini yalnız koyma. Ah gülçile, aç susuz mu koyuyorlar? Eziyet mi ediyorlar? Açlık ne ki? Susuzluk ne ki? Canıma yetti ağanın işkencesi. Pır pır ağzımda yüreğim. Geldi gelecek diye beklerim. Her gün mü gelir? Ne eder? Git sorma. Gitmem. Ağa sana... Yok. İstemem derim. Kararır morarır. Kötü söyler, kötü bakar. Bir nazarlar atar ki çözülür elim ayağı. Ah Gülçüle. Şş, şş, etme aman diyim. Yüreğini sağlam tut. Geç bakayım. Uyuma. Bekle. Geldin. Dedim. Geldin. Ben de uyumadım. Bekledim. Düş önüme. Aa. Herkes uykuda. Durma. Yürü. Ya uyanırsa? Uyanmaz. Bana oyun hazırlamadı Hazırlasın. Uçar mıyım kaçar mıyım? Oh, yakalanırım. Yürü. Lambayı söndür sen. Gevezelik mi edeceksin yürüyecek misin? Yürürüm. Tez gidelim. Tez gidelim. Dur. Bekle. <gül> ya, hay Allah. Ne diyeyim ben buna? Gülçile. Gülçile. Ağanın atları. En iyisi kara. Ha? Atlarsın sırtına. Biner misin? Binerim. Öğretti benim babam. Kara. Canım. Aa, kapanmış yaraların. Ay canım. Hadi. Hadi. Davran. Ha? Elime bas. Bastım. Bindim. Sus. Sus karam. Sus. Dur. Yavaş. Yavaş. Anana git. Anana git. Oradan seni aparsınlar başka anın Ağanın eli uzanmasın o tarafa. Sen? Allah kerim. Bakalım. Allah ne muradın varsa versin. Muradım. İn. İn. İn. Kara? Kara? Kim var orada? Ha. Kim? Şu koca sandığın arkasına sin. Kim var orada dedim. Kimsin? Ses ver hadi. Uşağın şirko ağam. Ben hizmetkarım. Ne demeye saklandın? Yok ağam. Saklanmadım. Gece vakti ağır ne ararsın? Bir sese kalktım. Hırsız mıdır, uğursuz mudur? Ona baktım. İkilme önümde. Çekil hele, Çekil hadi. Gecenin karası. Gözümün ya, Atların şahı... Dur. Dur. Dur. Ne terslendin? Şimdi elimin tersini yersin. Dur dedim sana. Dur ne olur, Ne oluyor buna? Bilmem ağam. Bir yanında bir ağrı mı vardır? Bana bir bakalım. Aa pa pa pa pa hop. Lanet olası beygir dursana. Dur sana biraz. Dur dur. dur. Ne sana alıyor ne sol. Burada bir şey var uşak. Ne olsun ağam. Geçirtmiyor arkasına. Benim Şirkuhan. Seni uyuz. Unuttun ha? mi mahmuzumun tutadım. Seni uyuz lanet olası. Şimdi! Şekilam çifte atıyor. Durmuş bu. Satayım da etini iki paraya gör o zaman nasılmış baş kaldırmak aya. Sen de duyuşak. Herkes duysun. Şirkonun eli ağırdır. İndiği yeri karartır. Duydun mu? Duydum Şirkocam. Kız yerinde mi? Öyle. Kapısı kilitle mi? Öyle. Herkes bilsin uşak. Herkese söyle uşak. Söyleyeyim ağam. Kız bir kaçarsa ölümlerden ölüm beğenirsiniz. Ağamın söylemedi demeyin. Kız yerinde mi? Ha, yerinde ağam. Kapısı kilitle mi? Kilitli ağam. Varmıyorum yanına görünmüyorum. Görünme ağam. Hasret olmuş belli. Tez günde boyu devrilesi şire gelesi. Ne? Ne? Bir daha de hele. Görünme dedim ağam. Görüneceğim elbet. Onun da sırası gelecek. Az daha. Az daha. Az daha mı ağam? Sonra? Sana mı kalmış sonrası gidişin? Hadi Gideyim ağam. Ne var? Nedir kimdir Söyleyin, ha, uşak. Ne uşak içeri girer girmez yere yuvarlandı Kımıltısız Git bak Ben korkarım am. Bak dedim sana ah. Cansız mı Uşak Uşak D Dere, D -dere. Oh, oh, oh. Nedir Göçtü Haber Dere dedi dere Hangi dere Ne hey. Hey de hey, hey de hey hey hey bereket dağının deresi hey! Belli vardır bir müjdesi. Var ya müjde ya. öylese gözün aydın ağam. E bunu ne edelim? O bu Uşak başının kalanı. Alsınlar odamdan gerisine karışma. ettiler sana. Ses ver Gülçül'e. Git tu, Git. Sen ala, Ben gideyim. De, bir de keyif süreyim. <gülüyor> Yok gözüm. Ağlama. Ağlama. Dönmüş emmim. Mereket e? dağından inmiş. E? Canı beden de değilmiş. Değilmiş. Aa, değilmiş. Babam gibi bellemiştim. Gün gelir görürüm demiştim. E? Ah Emmim. Emmim. <gülüyor> Kara haberi tez vermişler. Bir daha üstüme geliyor ki. Ne etti? Yarın öğle vakti Bereket Dağı'nın eteği. Ağayla ben. Ne yapmaya? Dediydim sana. A bir oyun hazırlamadan. Ah, ah Gülçül'e kaçacaktın. Bakmayacaktın arkana. Atlayacaktın karanın sırtına. Ah Gülçül'e ah. Dönmeyecektin geriye Dönmeyeydim ya A'nın zulmüne bırakaydım seni Kaçırdı kızı diyeydi cansız yere sereydi Sereydi böyle göreceğim seni <gülüyor> ya, Korkma Daha giderken A uşaklardan da alır yanına Aralarına girerim Gelirim Bir ağa bir de ben Başkası yokmuş ağa, Çıra gibi yanmışım ben Gizli gelirim Gelir misin doğru mu dersin Doğrudan bile öde. Gelir miymişim? Kız gülçili. E. Hala anlamadınsa. Çak. <gülüyor> <gülüyor> ne dikilip durursun orada? Ses geldi. İçeri kulak verdim. Kız kaçar da sonra hesap veremeyiz aya. Aman ha. İyi dedin. Aman ha. Ayağını denk al. <gülüyor> Çok görünürsün buralarda. Ben, ben mi görünürüm? Bir kıza bakmaya. O da kırk yılda. Bak bak iyi bak. Kuş uçtu uçacak. Bir niyeti olan işini tez halletmedi. Hangi niyetmiş bu? Kim neyi halletmeliymiş ki? Bilmem gayrı. Kalkma. Sıcak. Filmin üstü. Sıcak. Üzkesmiş toprak. O da çözülür yakında. Bak, kar erimekte. Dere geldi. Gitsek ağam. Sana ne dedim ben? Kalkma. Hı. Kalkmam ağam. Gözünü dereye ver. Vermem ağam. Açtım gözümü, battım. Şimdi ne edeceğim? Ah şöyle, öyle öyle bak. Yorma bak, ayılma gözüne bak. Sonra. Sonra seni des. Pek güzel otururuz, bakarız. Ne bakarız ağam? Ne? Ne? İşte yere, göğe, ağaca, kuşa. Hı. Sonra. Başlatma kız, bak işte Hı. eğil dereye iç. Hı. Susamadı mı? Başlatma kız susamana, Hı. iç dedik sana. Çiftim. Öyle içişine de... ...iyi mi güzel mi? Doğru, doğru, geldin mi? Ne, ne o nedir dedi Hiç. Roda'mıyı <gülüyor> bırak kız dereye bak sen. Baksana. Baktım baktım. Şimdi bana bak. Baktım. Öyle değil gözüme. Baktım. Yok ayırma gözünü hep bak. Ba baktım am Baktım. <gülüyor> Yetti mi ağam? Bak. Bak. Tamam. Tamam demeden ben... Alma gözünü gözümden. Bakıyorum. bak, Bakıyorum. Gülçile. Buyur ağam. Gülçile. De ağam. Nasıl görürsün? Sen mi görür? Ağasın. Aşkım. Kız söyle. Korkma. Şimdi alıp bir kenara. Abi söyle, söyle, söyle, hadi söyle. Ne edeceğim sana? Kaptım. Ah Gülçile, ben neden için için ağlarım? Neden? Çünkü ellerime kızarım. Sana vurduğuma yanarım. Kıydın mı sana? Vurdun mu? Vurdun ağam. Bir daha yok. Ne Şirko'nun eli kalkar Gülçile'ye ne başkasının. Bir daha yok. Emindir ağanın sevgisi. Bundan böyle hiçbir şeyden korkmasın onun Gülçile'si. Gözümü daldırdın. Nerelere bakarsın öyle? Bir hoş gideri. dere. İçimi bir hoş eder ki. Ee, ne eder içini dere Gülçile? Söyle Gülçile. Hele gözüme bak hadi. hadi. Ağam. A -a, adımla seslen. Şirko ağam. Ha. Gülçile. Aa, bir balık geçti şuradan. Ya git işine. Anla dalga geçme. verinin suyu dağın karı ne balı? Yok balık malık. İçine içine bak derine bak. Bakarım. Bakarım. Bahar güneşi. Kar erişi. Gülçile. Gülçile. Gülçile. Ne? Ne? Ne ne kız? Ne ne ne ne fırladın. Çök otursana. Amandır derinin gelişi. Amandır derinin gelişi. Aman mı? Ne amanı kız otursana. Oturmam. Bil kız dinle. Sakın gözünü dereye verme. Dereye gözünü verme. Dikilme ayakta çök. Çökmem. Neyin aksiliği bu yine otur dedik. Laftan anlamaz mı sen? Ha, babam. Ha, babam. Kes. Yas bitti. Durup dinlenip ağağat mı yapacaksın? Sen ne akılsız kızsın be. Gözümde hayali. Silebilir mi ağ kudreti? Ah, yere serilişim. <gülüyor> babam. <gülüyor> Kuvvetli at Kara Asıldım gemine bana mısın demedi Babamı ezdi ee, Hayvandır Bağırış çağırış çileden çıktı Ben tutayım dedikçe o fırladı ileriye Hangi at saldırmış ki insana Meğer ki kudurmaya Ne yani Aklınca ayı mı suçladın sen şimdi Ne tepemde dikilirsin Yüz verdik kaslarını mı istersin İnadın mı Önce dağ gibi babam gitti Ardından babam kokulu emmi. Gördüm göremedim o da gitti. Bereket Dağının soğuğu onu canından etti. Çürük çıktıysa uşak. Aya mı hesap sorulacak? Has insandı. Allah rahmet öyle Sen dereye bak dereye. Bakmam. Çile. Bana ikiletme ikiletme bana. Bakmam am. Vur vuracaksın. Sus vururum vurmam sus. Vurmam. vurmam. Topla kılıcını. Tez yürü. Hadi. Bereket da, ise bereket da. Dere ise dere Hani yanışacaktı Gülçü'ye Acele etme Şirko Acele etme Ne olur ki bir günde Sabır Sabır ya Şirko'nun payına sabır Sabır sabır Ne zamana kadar Zamanı de bana Zamanı gelince ha. Bey yarabbi. Bu nasıl sınamak kulunu Senin acıman yok İsyankar olma Kız baksın deriye sen bekle Ser kilimini dağın eteğine. Ferah tut gönlünü. Bekle. Tekrar mı gideyim? Dereye mi götüreyim? Tekrar götür. Tekrar tekrar götür. Ses ver Gülçili. E. Etme. Sen et, ben etmeyeyim. Ben ne etmişim ki? bilmezlikten gelsen ettiğin belli hani yalnız komiyecektin aile beni niye gelmedin geçit vermedi ağanın adamları tutmuşlar kapıları a emir salmış her yana demiş konaktan tek kişi çıkmayacak dışarı iyi ya çıkmayaydın ne dümse çıkamadım vallahi tüm gün çıra gibi yandım başımda olmadı hiç aklım. iyi ya ağa mı ne <gülüyor> kilim yerde aile ben üstünde üstünde mi ne. Şırıl şırıl akar dere. Dere mi? Ne diyorsun sen be? İşte öyle. Bir şey etti mi sana? Ne sustun kız? Şşş, ses etme. Söyle. Bir güzel ki dere. Baktıkça bakasın gelir. Bakasın gelir demek. Vay başıma. De, de. A bana bakar, ben dereye. A bana, ben dereye. Eee? Sonra... Gözü gözüme akar. Vay başıma. Akar mı? Çek gözünü. Bakma dereye. Biri var gelen. Buradayım ben. Köşeye gizleneceğim. Meraklanma, Gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun kız? Bir diyeceğim var dinle. Dinlerim söyle. Yarın öğle olanda ağayla sen bereket dağına. Hazır bekle. İstemem. İste isteme sana soran yok. Ağa ister. Ne varsa bu bereket dağında. Bir dere bir de ayaz. Her neyse ağadır bir bildiği vardır. Besbelli tuzaktır. Gülçile'ye kapandır. Kurtulmak isteyenin yolu açıktır. Zavallı başımla ben ne edeyim? Koskoca ağanın gözünden nereye kaçayım? Orasını ben bilmem. Ya ben ne bilirim? Yo, bilirsin sen. Bir şeycik bilmem ben. İyi ya bana dert mi? Külçele Duydun işte Yine bereket daha Bu daha bir hal edecek bana Gitme He, Elimde Aa, bu. Saçımdan sürür götürür İçimde bir korku var ki Bir daha yalnız koymaz mısın Gelir misin Gelirim, Gelirim. Gölgeye karış gel Kimseye görünmeden çık gel Sözde Sözde Gülçile Gülçile Bir ses ver Kız Hiç acımaz mısın Ne hainmişsin sen böyle Uyuzite döndüm kapının önünde Beş gündür gelir gider Beklerim Bir tek ses Gülçile İyi misin necesin Bir bileyim bırak küslüğü Etme Gelmediysem istemedim mi Çıktım konaktan sana yemin Yine yemin bir dayak Yedim ki ağanın emri dediler Allah yarattı demediler Kız Gülçile Görsen beni vallahi dayanmaz Yüreğim gözlerim iki deli misket iki oyukta Tutsam tutamam Sıçrayıp dururlar o yana Bu yana oh. Gülçile güler Hadi bir de ses ver. Gülçeli. Yok. inat Kız yeter de. Bir dinle de gör. Dinle bak. Bak. Bak. Ya. Bak. Zavallı Doğu. Baba yiğit. Boylu bozlu. Şimdi ne oldu? Üzüntüsünden kurudu. Bir deri bir kemik takır takır takır da takır. Gül, Gül. Gülerim. Gülmede ne var? Söylerim, söylemede ne var? Neye yarar? Neye yarar da neymiş, Gülçile? Desene. Diyeyim, iste onu diyeyim. Ne demekmiş iste? İ i̇yi, isteyeyim. De. Doğu ile Gülçile de. Demem Kız de. Doğu bir yanda, Gülçile öte yanda. Bak sen şuna. Hangi zaman düştün ötelere Arada dere. Üstüne bir hal geldi senin. Yoksa a. Yedi köyün ağası, ağla yakışır adı. Şirko a, istemeyene el sürmemiştir daha. Hele bak, bak hele. Ağzından çıkanı duymaz kulağa. Hani babanın kanlısıydı ya, hani zalimdi, eli kırılasıydı. Git. git. Ne oldu kız? Yanlış mı dedim? Gölcüle. Ses ver. Gülçile. Dere akar, akar, akar. Ne var bu derede bu kadar? Bakma, çek gözünü. Duydun mu? Dinledin mi? Dinle Gülçile kız, dinle. Sakın gözünü dereye verme. Dereye gözünü verme. Bir ılık ki sesleri. Kimin sesleri? İçimin. İçinin sesleri... Vay Gülçile, içinin seslerimi, hep mi? İsteseydim hepti, istemem. Bereket dağından gelir benim deren. Senin deren? Vay da vay, olanlar oldu mu yoksa sana? Ne oldu bana? Sahipsiz kaldın, çok eziyet gördün. Gördüm. Ah akılsız Doğu, senin meşe odunu bir narin çiçek buldun, buldun da kol kanat mı oldun? Ah akılsız kafam Ah ah Olan oldu mu soldun mu Ah Gülçile Gayrı iyiyim Dere bir akar Nasıl akar Çeker alır içimi Hangisi Gülçile hangisi dere Ah Gülçile ah. Şirko ağ der Ahı bırak Bak bana bak Lanet olası ağa bakma <gülüyor> Bir dereye bir aya Bakarım Bakma dedim sana. Girer bir balık araya. Dağın suyunda ne balığı yok ki? Var. Al balık. Bir var bir yok balık. Va var mı yok mu? A der yok. Balık der. Ne, ne der? Bir der bir demez. Aa, bu konuşan Gülçile mi? Doğru de. Sen misin? Yoksa başkasını mı koydular yerine? Gülçile. Gülçile. Uşak. Sen yine. Yok. Ben... Steyn ne? A söyledi. Kontrolden geçirdim içeridekini. Ne dedi? Ses vermedi. Hmm, vermedi demek. Vah delikanlı. Bugün birazsa sesi yarına temelli. Ne? Gidici. O neden? Ee, bereket dağı. Yarın mı? Yarın. Bir takıldı mı ağanın peşine. Bir daha ara ki bulasın. Yo, o neden? Neden arama. Atla karanın sırtına. Sonra? Çek al ağanın yanından. Sonra? Sonrası Allah yardım etsin gayrı. Karayı alacağım. E, nasıl yapacağım? Aa çıktı mı yola? Sen doğru dış kapıya. At orada. Orada? Kolay mı dış kapı? Ayak atmakla varılır mı? Var. At seni bekler. Ağanın kıymetli atı. Karası... Kaldırdın yine hmm, Dere hey ya, dere Suyu gümüş dere Sözü güzel dere Bakması hoş dere Suyu gümüş dere Sözü güzel dere Bakması hoş dere Dereye gözünü verme Sakın gözünü dereye verme İçimin sesleridir seslenir Lakin dere güzeldir en güzeli azıcık da bana var Bakayım Şirko ağam. Hele bakışına. De ne gördüm. Bilmem. Bilmezsin. Kız daha nice bilmeyeceksin. Yedi köyün ağası seni seçmiştir. Seçmiştir. Niye'dir bunca naz? Naz değildir Şirko ağa. Ya nedir? Az daha bakayım deri. Al balık. Hani nerede? Yok. Yok. Tutturdu bir balık. Yok. Işıklı. Yandı söndü gitti. İyi ya gitsin. Gözünü bana çevirsen. Çevireyim Şirko kız. Ne gördün? He? Seni ağam. <gülüyor> Şükürler olsun. Nasılmış gördün? İyi ağam. Gönlüne göre. Gönlüme göre. Hey de hey berekettan da, hey dere sinede hey hey derenin ışıklı suyuna hey kana kana içelim hey hey oh, oh, hey gözünü sevdiğimin deresi hey derelerin birincisi içim içim iç ah iç oh, al sen bile iç. Şirkonun avucu gül çilenin çana iç içeyim ah. Oh. Ah. Oh. İç gül çilen. İç. Oh. i̇ç. İçim yanar. İç. İç. Gülçile. Gülçile. Ne? Dur kız. Ne, ne çığırması bu böyle? Hiç ağ. Üçte gözlerini belalttın. Yok bir şey ağam. Yok da gözlerin niye devrilir o yana bu yana? Hiç. Önce ver. Gel. Gel. Ne kalktın kız nereye? Şu yana. Ne varmış o şu yanda? Çiçek. Çalı çırpı. Çiçek hani? Demin gördüm. Bir bakayım tez dönerim. Çok oyalanma kız. Şimdi ağam. Hemen ağam. Beni. Git. git. Gitmem. Git. Seni almadan olmaz. Hadi seni kız. Ay, hemen al, şimdi al. seni. Benimle gel. Gelmem. Gel. Git. Ne yapıyorsun orada kız? Ay, bir şey yapmıyorum, al. Yapmıyorsun da ne öyle? Biri mi var orada yoksa? Kim olacak ki ya? Şimdi. Aa, dur, al, dur. Ben gelirim, al. Sen gelme. Benim şırkım. Zahmet etme am, <gülüyor> otur am, geldim am. Gel, bir daha de hele. Değim. De. Benim Şirko am. Eh. Senindir Şirko Benim Gülçila. <gülüyor> Yamacıma gel. Gel. Geldim. Bak. Bakarım. Bakarsın da. <gülüyor> Bakarım Şirko. Ağam. Yok. Yok mu ağam? Be ne var? <gülüyor> Bilsem söylesem. Gözünün içinde. Bakmanda. Ee, bulandı mı ne derenin suyu? Yok ağam aynı. Var bir şey var. Senin balık mı? Eşeledi mi dibi? Balık yok idi ağam. Sözün böyleydi. Eşeledi eşeledi ondan döndü suyun rengi. Bir görürsen bir tutarsın Gör de tut. Aa. Tutarım ya. Senin şirkuan aklını koydu mu? He mi? Senin şirkuan mı? He ağam. Desene. Derim. Hele bir gözümü dereye verin. Ver. Tövbe tövbe. Bir öyle bir böyle. Bak. İyi bak dereye. Bakıyorum. İyi bakıyorum. Derinine derinine. Derinine. Derenin derinine. hayır İçim çekiliyor içine. Bir çile... Gülçile. Al balık. Bir var bir yok balık. Hani? Nerede? Aha şurada. Aa, yok bu yanda. Aha, hem orada hem burada. Yok balık manık. Yordu artık bu zır balık. Azıcık gözümü kapatayım. Şöyle uzanayım. Uzan. Ah. Dinle. Gülçile kız. Dinle. Dinleyeyim. Ne diyorsun kız? Al balık. Eh, yok balık. Azıcık su sever. İçinin sesini unutma. İçinin sesini hiç unutma. Ah balık. Kimsin, neyin nesisin? Birine benzersin. Dereye bakma. İçini içine akıtma. Dereye bakma. Bakmayayım. Akıtmayayım. Al balık. Bir var, bir yok balık. Neredesin? Gülçile! Gülçile! Laf anlamaz mısın? Ağadan korkmaz mısın? Git dedim sana. Gülçile! Ne oldu sana? Söyle. Gülçile! Ne oldu bana? Dinle Gülçile kız dinle. Satın gözünü dereye verme. Gözünü dereye verme. İçimin sesleri. Aha uykuda. Gel buraya. Gel. İyi uyanırsa? Gel. Çabuk davranın. Gel, gel. Bak, bak gözüme Gelecek misin benimle Git Gitme Gidelim Yürü At biraz ötede Bekleme Koş Nereye Yolumuz nereye düşerse. Ya ağa, peşimizden gelirse? Gelir. Gelecektir. Adamları her yerdedir. Birazdan sesi gelir. Oh, i̇çimde bir korku. Geliyorlar. Doğul. Doğ. Sıkı tut Gülçile. Yapış Kara'nın yelesine. Koş Kara. Koş. koçuyor şatır açaptır Dur. durmaz durmaz efsanedir kara dolgu kendisinden geçişidir Sonra geri geldi, İstersen misali ilendi, ister kişnedi, yeri göğü toza verdi, isteyen istediğini seçti. Efsane devam etti, efsane devam etti! Bereket Fide Acarlar'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 2003 yılında açtığı radyo tiyatrosu yarışmasında ikincilik ödülü alan oyunu sunduk. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.